Ebu Höreyre radıyallahu anh şöyle dedi, yakın akrabalarını uyar, şu kesme işareti Ara Suresi 26-214 ayeti nazil olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini toplantıya çağırdı, onlar da geldiler, Peygamber aleyhisselam kimine genel, kimine de özel olarak şöyle hitap etti, Ey Abdüşems oğulları, Ey K kesme işareti Bey İbni Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız, Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennem Cehennemden kurtarınız, ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız, ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız, ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar, çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez, ama aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi kesmeyeceğim, Müslim, İman 348-351. ayrıca BK, Buhari, Tefsir-i Sure 26-2, Tirmizi, Tefsir-i Sure 27-2, Nesai, Vesai'a Altyazı